Muhtemelen hocam ben Almanya'da yaşıyorum. Burada bazı gıda ürünlerinin içerisinde sığır celatiği var. Bu helal midir? Ama kesimleri helal değil bu hayvanların diye de ilave etmiş hocam. Şimdi tabi Avrupa'da et ürünlerinde sıkıntı var. Evet. İmam Şafii Hazretlerine göre bir Hristiyan bir hayvanı besmele çekmeden de kesse o eti yenir. Hı hı. Ben Almanya'da 3 sene kaldım adamlar şokla hayvanı öldürüyor yani. Bine, kafasına vurup öldürüyorlar. Şimdi ölme döneceği keserlerse usulüne uygun şeyi boğazından bizim kestimiz gibi şimdi hayvanın çenesinin altından iki yemek ve nefes borsuyla iki atar ve toplar damar, iki ana damarı kesmesi lazım. Usulüne göre eğer böyle yapılıyorsa yani bir Hristiyan Diyelim ki şoklama da yaptı. Hani hayvanın yıkması koyuluyorsun diye. Elektrik şoku verdi. Hayvan yıkıldı. Ölmeden daha canlıyken besmele filan da çekmedi. Zaten besmele çekmez de hani. Yani. Almanca bin name got. Dedim ki Allah'ın adıyla da demedi mesela. Veya Allah da demedi. Kesti. Hani film mezhebine göre yenmez. Maliki mezhebine de göre yenmez. Ama İmam Şafii besmeleyi bilerek terk ettikleri için yani bilerek Allah adına kesmedikleri için ama İmam Şafii Hazretleri diyor ki efendim e, bir insan eğer usulüne göre hayvan kesilirse yani ister unutarak besmeleyi terk etsin ister kasten e, terk etsin onu keste yenir. E, onu kesiyelik eğer bir hayvanı diyelim ki Hz. İsa adına bir put adına bir insan adına kesiyorsa o ayrı bir şey. O zaman ittifakla yenmez. Evet. Ama yani diyelim ki bir Avrupa'daki hıristiyanlar öyle yapmıyor. Şimdi hayvanı şoklama yaptılar. Delim ki birkaç tane hayvanı şoklama yaptı. Onlar kendilerine ölüyor. Ondan sonra yüzüyorlar. Yani kesme işlemi yapılmıyorsa o hayvanın eti dolayısıyla jelatini de yenmez. İçinde jelatini bulunan ürünler de yenmez o haram olur.